Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala rasulillah ve sahbihi acma'in emme Rabbim inşallah bizleri hayırlı bir şekilde bu derslerimizi bitirme, bitirmeyi kolaylaştırsın. Geçen hafta sizlerle beraber hatırlarsanız, kelime-i tevhidin söz anlamı ve aynı şekilde onun şartlar üzerinde durmuştuk. Hatırlıyoruz değil mi inşallah? Bir de La İlahe kavramı üzerinde durduk. Kelime-i Tevhid'in anlamının Allah'tan başka hak mabut olmadığını beyan etmiştik. Daha sonra toplam yedi tane şart hocam zikrettik. Bu yedi şartımızın bir şeyi vardı sende. İsmik. Açılımı. Hı? İsmik. İsmik evet. Başlayalım açalım hocam. İsmik. İlim. İlim. Yakin. Yakin. İhlas. İhlas. E, sıdk. Sıdk. Muhabbet. Muhabbet. Eee... E. İnkiyat İnkıyat ve kabul Toplam bu 7 maddenin olmazsa olmazlardan dedik Kelime-i Tevhidi kavramak için mutlaka bu 7 şartı binmeni zorunluluğu üzerinde durmuştuk Allah nasip ederse bugün Kelime-i Tevhid'in fazileti bölümünde kaldık Yani Kelime-i Tevhid'in fazileti Fadlu kelimeti tevhid Evet Şimdi o bölümden okuyacağız Kitaplarımız elimizde Ömer Hocam'dan okuyabiliriz inşallah. Fazileti <gülüyor> La ilahe illallah sözü bunun söylediği en büyük sözdür. Zira bu söz dinin temeli ve başı peygamberlerin davetinin özüdür. La ilahe illallah sözü manası anlaşılmadan gereğini de edilmeden sadece de söylenebilecek bir söz değildir. Bilakis ancak anlaşılırsa Gereği Ahmet bilse ve ona aykırı olan şeylerden uzak durulursa söyleyene fayda sağlar. Evet biz geçen hafta Ahmet hocam hatırlarsan e, kelimeyi tevhiddi. Söylediğimiz zaman anlamını çok iyi bilmemiz gerektiğini söyledik. Bununla beraber bu kelimeyi tevhidin bizi yönlendirdiği, bizi yükümlü kıldığı, konulara da ittiba etmemiz, uymamız, yolunda gitmemiz gerektiğini de hatırlatmıştık. Yani kelimeyi tevhid dille söylenip sonra haramlara girmekle, mahliyete girmekle, sonra şirke girmekle gerçekleşmiyor. İlla onun gerekli şartlarını yerine getirmekle gerçekleşiyor. Dolayısıyla bizler bu konuda yani geçen hafta aslında değinmiş olduğumuz şeyi burada bir nevi yeniden özetlemiş, anlamış olduk. Kelimeyi tevhid Hasan Hocam hatırlarsan bütün peygamberlerin daveti dedik. Bu kelimeyi tevhid üzerine oldu. Ve buradaki kelime-i tevhidden maksat uluhiyet tevhidinin tahkikiydi. Hani biz tevhidi üç kısma bölmüştük Kürşet Hocam. Birincisi rububiyet tevhidi Allah'ı Rab olarak bilmek, billemek. İkincisi uluhiyet tevhidi bütün peygamberlerin geliş gayesiyle bununla ilgiliydi. Üçüncü isim ve sıfat tevhidi dediğimiz Allah subhanahu ve teala isminde ve sıfatında billemek ona layık bir şekilde ismi ve sıfatı kabul etmekti dolayısıyla biz uluhiyet tevhidinin şu an daha çok üzerinde duruyoruz çünkü tevhid dediğimizde ibadette birlemek çünkü insanlar Allah'ın Rabb olduğunu biliyorlar Allah'ın yaratan olduğunu doğruluyorlar Allah vardır diyorlar ama insanların sorunu kabul ettikleri Allah'ın emrettiği ibadeti ve hukuku tanımıyorlar sorun bu problemimiz bu kardeşler değil mi Mahmut Hocam önce üzerinde bunu zaten gereğince durmuştuk. Şimdi izin verirseniz bu maddeler halinde faziletine dair o konulara da değinelim. Evet Ömer Hocam. Bu, bu, söz, bu sözü yerine getirdiği ölçüde bu sözün faziletleri mi faydaları ortaya çıkar? Bunlardan bazıları şunlardır. Yani burada şartın mutlaka yerine getirilmesi gerektiğini anlıyoruz. Eğer biz bir şey gerçekleştirmek istiyorsak onun şartlarıyla beraber gerçekleştirmemiz gerekiyor. Değil mi Kürşat Hocam? Şartlar yerine gelmeden hedefe ulaşmak mümkün olmuyor. Madem biz kelime-i tevhidi söyledik, bu kelime-i tevhidin bize bir meyve vermesini istiyoruz. Ve biz bu meyvemizi elde edebilmemiz için acaba ne yapmalıyız? Bu şartları nasıl tahakkuk etmeliyiz? Ettiğimiz takdirde o kelime-i tevhidin şartlarını kazandıklarımız nelerdir? şimdi biliyorsunuz hepimizin bir tarlası olsa hocam, tarlamıza bir ağaç diktiğimizde o ağacı mutlaka ne yapmamız lazım budamamız lazım temizlememiz lazım değil mi sulamamız lazım ona bir emek vermemiz lazım e biz kelime-i tevhidi söylediğimiz zaman bunun hakkını vereceğiz yani hakkını veremezsek Ömer hocam Allah bizden yani razı olur mu cennete gitmek istiyoruz bizi cennete kolaylaştıran ulaştıran nedir kelime-i tevhiddir ama Bugün kelimeyi tevhid dille söyleniliyor değil mi? Ama amelde yaşanılan bir hale getirilmiyor. En büyük sorunumuz bu. O halde sadece telaffuz değil, kelimeyi tevhidin yüklediği bütün misyonları bütün yükümlülüklerini hayatımıza uygulamamız gerekiyor Allah'ın izniyle. Birinci madde. Evet Ömer Hocam. La ilahe illallah de sonra bu söz Evet, hadisimiz Bukhari ve Müslümde geliyor. Yani kelimeyi tevhid -i Hasan hocam söylediğimiz zaman anlamını bildiğimiz zaman o kelimeye uygun bir yaşam standartları ortaya koyduğumuz zaman cenneti elde ediyoruz yani ben şunu anladım cennete giden yolda kelime-i tevhid gereklidir veya bir başka tabirle cennete giden köprü kelime-i tevhidden geçiyor biz kelime-i tevhidi söylersek la ilahe illallah muhammadur rasulullah bu kelime-i tevhid bizim cennete gitmemizi garantiliyor bu kelimeyi söyleyen ebedi cehennemde kalmıyor Hatta yani şirkin, tevhidin dışında eğer bir günah işlerse, şirkin dışında bir günah işlerse bu takdirde bu insan günahlarını çeker, yine cennetine girer. Öyle değil Mahmut Hocam? Evet, yani sen dışarıdaydın, valkondaydın ama biz şunun üzerinde durduk. Kelime-i tevhid insanı cennete götürür. Şirk işlemediği müddetçe dedik bir insan diğer günahlarından dolayı Günahlarını çeker, Rabbim dinerse yine onu cennetine koyar dedik. O halde temel bizim cennete gitmedeki e, inşallah esasımız kelime-i tevhiddir. Anlatabildik mi inşallah? Evet, buyurun. İki, İkman bir malik Allah'ın masraf et naklettiği şu an size la ilahe illallah deyuk Allah'ın reçeni yüzünü karşılayan kimseye Allah cehennemi haram evet ve necat minen nar yani ateşten kurtulma rahat ol hocam konuş yani inşallah Allah'ın yüzünü arzu geleceğim işte. şimdi necat minen nar, bizim ateşten kurtulmamıza da vesile oluyor yani tevhid cennete götürüyor tevhid ateşten kurtulmamıza azaptan kurtulmamıza ebedi azaptan altını çizelim ebedi azaptan kurtulmamıza sağla. eğer biz tevhid ehli olursa halilerden olur muttakilerden olursa Allah dilerse bizi hiç azaplandırmaz. Yani günahlarımız olsa bile. Ama biz günah işler de tevhidimiz de olsa bile ebediyen biz azaplanmayacağız diye inancımız doğru bir inanç değil. Eğer Allah korusun şirk işlersek ebedi cehenneme gideriz. Ama tevhidle beraber gidersek Rabbimizin huzuruna günahlarımıza Allah isterse adaleti gereği ne yapar? Affeder. İsterse Allah Subhanahu ve teala Adaleti gereği yine ne yapar? Bizi işlediğimizden, günahlarımızdan dolayı da cezalandırır. O halde bu hadisten Allah Resulü kim kelime-i tevhidi hakkıyla Rabbinin rızasını Rabbinin rızasını ararsa yani o kelimeyi Rabbinin rızasını kazanmak ümidiyle söylerse çünkü bazı insanlar hani demin konuşmuştuk bir şeyleri yaparlar birilerine yaranmaya çalışırlar. Yani birilerine yaranmak, birilerinin gözüne girmek olursa o ne olur amel makbul olur mu? Allah indinde de kelime-i tevhid ancak kendi vechine, kendi rızasına uygun söylendiği takdirde kabul olur. O yüzden ben bu kelimeyi söylediğimde bir baskı altında olmamaya emin olacağım. Birileri için söylemeyeceğim. Birilerini kayırmak çıkarlarına, menfaatlarına dokunsunlar diye bu kelimeyi söylemeyeceğim. Ben bu kelimeyi ihlasla söyleyeceğim, samimiyetle söyleyeceğim. Ve doğrulukla hani geçen hafta değindiğimiz gibi şartlarının üzerinde durduk. Ve bu kelimeyi söylediğimde inkiyat dedim, teslimiyet olacak. Bu kelimeyi söylediğimde ihlas olacak, şirkten uzak duracağım. Bu kelimeyi söylediğimde kabul olacak. Yani Allah'tan ve Resulünden gelen bana ne varsa bu kelimeyi söylemişsem onları kabul edeceğim. Çünkü eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşvedu enne Muhammedun Resulullah dediğimde şadet getirdiğimde yani ben Allah'tan ve Resulünden gelen bütün haberleri doğruluyorum demektir. Ve kelime-i tevhid bana bunları tasdik etmem gerektiğini öğütlüyor. Eğer ben bunu yapmazsam kelime-i tevhidim noksan kalır. Yani ayakları olmayan bir masa düşünelim veya ayakları olmayan bir kürsü düşünelim, sandalye düşünelim. Mümkün mü? Onların ayakta durması mümkün değil. Kelime-i Tevhid'i de ayakta tutan temeller var, esaslar var. Yedi esas vardı, o yedi esası da bilmek zorunluluğumuz var. İşte burada hadis açıkça peygamberimizin, Kelime-i Tevhid'i söyleyen mümin cehennemin azabından ebediyen, ebediyen uzak kalır. Ama günahları varsa günahlarını çeker, Ahmet hocam Allah sonra günahlarından sonra da onu inşallah mutlaka cennetine koyar. Yani muhtasar bir cümlemiz olsun. Cennete girişin anahtarı tevhiddir, değil mi? Tevhiddir ve yine bizim tevhidimiz ebedi cehennemden de bizi kurtarandır. Bu kadar kelimeyi tevhid faziletledir. Zaten bugüne kadar bütün kılıçlar kelime-i tevhid için çıktı kınından. Bütün canlar kelime-i tevhid için verildi. Bütün mücadeleler peygamberlerden günümüze kadar sanilerin, muttakilerin, muvahitlerin mücadelesi bu kelime üzerine oldu. Bu kelimeye kim muhalefet ettiyse o yar da olsa, dost da olsa, ana da olsa, baba da olsa, eş de olsa ondan vazgeçildi. Bu kelimeye kim düşmansa düşman görüldü. Yani dostluğun ve düşmanlığın tayininde bu tayininde bu kelime çok önemlidir. Bilmem anlatabildim mi? Hmm. Öyle değil mi Mahmut hocam? Evet. Eklemek istediğim bir şey var mı? Ben burada şart ile rükü kelimesi arasında nasıl bir şey var o sözcükte? Evet. Yani mesela bir şeyin şartı dışında mıdır? Öncesinde midir? Rukun iç içiyle mi alakalı. Yani günnesiyle alakalı şey. Şimdi tabi bu kelimeden farklı bir felsefik noktalara yönelmemek gerekiyor. Şimdi şuna değinelim. Şart dedik değil mi? Kelime-i Tevhid'de yedi şart var. Bu yedi şart kelime-i Tevhid'i bina eden ayaklardır, dinamiklerdir, esaslardır. Bunlardan birinin noksanlığı bilerek terki o kelime-i Tevhid'in terkini getirir. Örneğin biz aslında geçen hafta bunları örneklendirdik. Ben kelime-i tevhid getiriyorum. Diyorum ki eşvedü en la ilahe illallah. Yani ben la ilahe illallah diyorum değil mi? Kelime-i tevhidi söyledim. Ama ben kelime-i tevhidi söyledim. Kabul şartı vardı. Allah'tan ve peygamberinden gelen bir hükmü, bir kuralı, bir yasayı, bana emir ve hükümleri hayatımda kabul etmezsem, doğrulamazsam kelime-i tevhidim bana faydası olur mu? Yani ben şartı tahakkuk etmeden değil mi? Şartı tahakkuk etmeden o hedefime ulaşmam mümkün değil. Meşrut dediğimiz şartlanmış olan, yani şart yerine geldiği zaman o şart koşulan şey ne yapar? Hedefe beni ulaştırır. Dolayısıyla bundan bir tanesi kelime-i tevhidin şartlarından eksikliği esasında, temelinde ne oluyor? Eksikliğini Getiriyor. Yani rüknü var imanın değil mi hocam? Yani rükünler bölünmez, parçalanmaz. Kelime-i Tevhid'in şartları da bölünmez, parçalanmaz. Yani diyelim ki biz yedi şartın beşini kabul edelim, ikisini kabul etmeyelim. Ve Allah muhafaza, imanın rükünleri var. Allah'a iman, peygamberlere iman, kitaplara iman, meleklere iman değil mi? Ahiret gününe iman, hayriyle şerriyle kadere iman. Şimdi biz bu altı şartı bilir parçalayabilir miyiz? Diyebilir miyiz? Beşini kabul edelim, birini atalım. Bununla da imanın rükünleri tamamlanır. Böyle bir şartımız atılamaz, böyle bir hakkımız yok. Altı şartla beraber iman ayakta duruyor. Altı ayağı var diyelim, altı ayaktan birinin gitmesi imanın gitmesi demektir. Biri dese ki Allah'a iman ettim, Peygamberleri iman ettim, rasul, e, kitaplara iman ettim, meleklere iman ettim. Doğru. Kaderi iman ettim ama ahiret gününe iman etmedim. Lükünlerden birini böldü, parçaladı, tetecezze dediğimiz. lüknü aldı, attı, kaldırdı. Böyle bir şey kabul olur mu? Böyle bir iman. Ondan birinin eksikliği ne yaptı? İmanı götürdü. Kelime-i tevhidden birini bilerek eksikliği Bilerek eksikliği ne yapar o insanın hocam? Şartını tahakkuk etmez ve kelime-i tevhidi noksan bırakır. Tamam mı hocam? Diğer dokuz şartı esasları diyor. Esas, esas demek söylüyoruz. şart iman olmaz şart, iman iman şartları demiyor, iman esasları var. Şimdi esaslar, rükünler öyle rüknül evvel, rüknü's sani. Aslında rükün ne demektir? Yani esastır. Temellerdir, Tabi, temel tabi. Temel hani bizde Arapçada mesela Erkanul iman der. Değil mi? Erkanul iman. İmanın erkanları, rükünleri. Nedir rükün yani? Onun temelleri, esasları. Bu anlamda geliyor. Evet e, Ömer Hocam inşallah. Cehennemden çıkma. Safi kayınla yer alan uzunca şefaat hadisinde belirtildiği gibi Allah Azze ve Celle bu uzun kutsu işte şöyle buyurmaktadır. La ilahe illallah diyen ve kalbinde bir zerre miktarı ağırlığınca iman bulunan her kim varsa onu cehennemden çıkar. Evet. Hadisimiz Bukhari'de, Müslim'de geliyor. Bazı insanların tartışma açtıkları ve kabullenmek istemedikleri hadisleri Ahat düzeyinde görerek reddettikleri meşhur bir konu. Bakın cennete gitmemiz için kelime-i tevhidi Hasan hocam zorunlu söyledik. Kelime-i tevhid dedik bizi ateşten, azaptan ebediyen korur dedik. Ve kelime-i tevhid aynı şekilde cehennemden çıkmamızı da sağlar. Yani hocam insan cehenneme girince kapılar kapanmaz mı? bir insan cehenneme girdikten sonra orada sürekli ebediyen kalmaz mı ehli sünnet ve cemaat akidemize göre peygamberden gelen bu hadisler çerçevesinde tevhid ehli olan bir Ahmet hocam mutlaka tevhid esası üzerine öldüğü için günahlarını cehennemde çeker sonra cehennemden çıkar bunu peyhamber aleyhissalatü vesselam haber veriyor Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Şimdi biz diyelim ki Ramazan ayında unutarak orucumuzu yesek. Ne olur? Orucumuz kabul olur mu olmaz mı? Bu konuda Peygamber ve Vesselam'ın yanına bir sahabi geldi ve bu soruyu sormuştu. Benim sorum şu Mahmut Hocam, biz Ramazan ayında unutarak orucumuzu yedik. Kur'an'da buna dair bir bilgi var mı? Bir delil var mı? Evet. Unutan bir Müslümanın Ramazan ayında orucunu yemesi üzerine Kur'an'dan bir delil, hüccet yok. Yani her şey Kur'an'da yok. Bir defa bu sapık anlayışı çözmek lazım. Her şeyi Kur'an'da arama anlayışı sapıklıktır. Delalettir. Böyle bir Müslüman var. Orucunu yedi. Unutarak yedi. Böyle bir durumda Kur'an'a müracaat etti. Bir milyar sene arasa böyle bir hüküm bulamaz buna dair. Ancak Peygamber Aleyhissalatu vesselamın bu konuda çözümü var, önerisi var. Sahabi geldi ya Resulallah ben unutarak orucumu yedim. Bunun hükmü nedir diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi dedi ki seni yediren ve içiren Allah'tır. Seni yediren ve içiren Allah'tır orucuna devam et. Şimdi burada merci, yargı, karar yetkisi kimdedir? Peygamberimiz de. Kur'an'da yok da Hasan hocam. E şimdi bu Kur'an, Kur'an, Kur'an deyip Kur'an'da her şey vardır diyenler neden bu konuda Peygamber'e müracaat etmek zorunda kalıyorlar? Değil mi Ömer hocam? O zaman her şey Kur'an'da yok demek ki. Her şeyi Kur'an'da arama hırsı çok yanlıştır. Ama Kur'an bizim dini şeriatla alakalı bütün meselelerimize Allah'ın izniyle işaret eder. Onu tafsili olarak anlatan kimdir? Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. Şimdi bu örnekte geldiği gibi Allah Resulü diyor ki cehenneme tevhid edildiği takdirde Allah onlara merhametinden şefkatinden dolayı azaplandırır sonra da onları cennetine koyar. Bunu Peygamberimiz söylüyor. Şefaat hadisi meşhurdur. Peygamber aleyhissalatü vesselam ashabına Ümmetin tevhid üzerine ölenlerine dua edecek. Ya Rabbi günahlarını affeyle. Ya Rabbi onları bağışla, esirge diye. Allah duasına binaen de onu ne yapacak? Kabul edecek müminlerden tevhid ehlini ne yapacaktır? Cehennemden çıkartıp cennetine koyacaktır. işte hadis. La ilahe illallah diyen muhbis bir şekilde. Ve kalbinde hardal tanesi kadar imam olan tevhid olan bir mümin. İnşallah kim varsa onu cehennemden çıkarın denilecek hadisimiz Bukhari Müslüm'de geliyor yani zayıf kaynaklarda gelmiyor ehli sünnetin en sağlam kaynakları olan Bukhari'de Müslüm'de geliyor Bunur Allah Resulü de söylemiş şimdi bir sadıkun emin dediğimiz sözünde emin olan bir peygamberin sözünü terk edelim Kur'an'da böyle bir delil yok Kur'an böyle bir cehennemden çıkıştan haber vermiyor iddiasıyla bunu reddedersek bu bir sapıklıktır hayatın birçok sahasında Kur'an delil vermiyor ki ortaya koymuyor ki bazı şeyleri namaz kılıyoruz değil mi Ömer hocam namaz kılarken elimizi bağlamamız, nerede ne okumamız secdede ne okuyacağız rükudan kalkınca ne okuyacağız bütün bunları Kur'an bize detaylarıyla veriyor mu veriyor mu vermiyor nereye müracaat ediyoruz Allah'ın Resulüne müracaat etmiyor muyuz Allah ayette demiyor mu? فَاِنْ تَنَعْزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ Rasul Bir şeyde ihtilafa düşerseniz onu Allah'a ve Resulüne götürün. Yani Allah'a götürmek nedir? Kur'an'a götür orada ara. Resul'a götürün demek ne demek? Yaşadığı bir dönemde peyhambere git müracaat et. Ashabın demin yaptığı gibi. Eğer ölmüşse de onu sünnetine, hediyun dediğim uygulamalarına müracaat et. Yani biz bu iki kaynağı tutunduğumuz müddetçe sapıtmayız. Yani bu konuya neden girdi? Birileri hadisler bizim için, değil mi Mahmud hocam? Hüccet değildir diyorlar. Hüccet değildir. Ve bunu iddiada, bu iddiada bulunuyorlar. Karşımıza böyle birileri çıkabilir, sapık işlerini bizlere öğütleyebilir. Bunlara karşı açıkça biz Kur'an ve sünnetle donanmalıyız ve onlara bu cevaplarımızı vermeliyiz. Güzel. Dördüncü maddemiz, evet Ömer Hocam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemiz, şefaatine nail olmaya sebep Bu Buhari'de yer alan şu hadiste belirtildiği gibi, insanların şefatin şefaatinle en mutlu olacak olanı, kalbinde samimiyet ve ihlasla, La ilahe illallah diyen kimseler. Evet, bu hadisimiz de Buhari'de geliyor. Kaynaklarımız sağlam kaynaklar İmam Bukhari ve İmam Müslim. Ve bu hadiste de şunu anladık. kelimeyi Tevhid şefaata nail olmamı sağlıyor. Nedir şefaat? Şefaat memlu dediğimiz yasak boyutuyla ve bir de meşru boyutuyla iki kısımdır. Mesela bir insan Ahmet hocam dese ki dünyada şefaat ya Resulallah. Dünyada şefaat ya Resulallah dese bu kelime şirktir. Neden? Dünyada Allah'tan başkasından yardım istemek bu bir peygamber, bu bir mukarrebun melek dediğimiz yani Allah'a en yakın meleklerden biri de olsa veya en salih bir insan da olsa Ömer hocam ondan istenmez. Çünkü bizim dünyada şefaat kelimesinin medet ve yardım istemek olduğunu bilmemiz lazım. Bu haramdır, bu şirktir. Mekke müşriklerinin de dünyada istedikleri şefaat de putlarından istediği buydu. Onlar bizim yardımcımız, şefaatçımız olacak diyorlardı. Kur'an'ın yasakladığı şefaat türü budur. Birileri diyor ya Kur'an'da şefaat yasaklanmıştır. İşte bu tür yasaklanmıştır. Ama Peygamberimizin mahşer gününde tevhid ehnine, demin de söylediğimiz gibi şefaat etmesi haktır. Biz buna ne diyoruz? Şefaatul uzma. Büyük bir şefaat hakkı veriliyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. O hak ebediyen Allah Resulündedir. Allah Resulü arşın gölgesinde, başı yerde, kıyamet gününde dururken İrfa' rasek, baş, başını kaldır denilecektir. Veşfa' ve şu an şefaat iste, şefaat dile. Nedir buradaki şefaat dile denilirken? Rabbin sana dua etmeni istiyor. Şimdi Allah Resulü de ümmetine dua edecek. Ömer Hocam bunda garip olan ne var? Ve bu ne geliyor bunlar. Bu ümmetin 1400 yıldır esaslarında, kitaplarında, kaynaklarında geliyor. O halde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaat hakkı vardır. Dua edecek ve muvahhitlerden, tevhid ehli olanlardan inşallah müminler cehennemden çıkacaklar. Ve cennete girecekler. Ve şefaatine peygamberimin nail olacaklar kimlerdir? Tevhid ehlidir. Kesinlikle şirk ehli yani küfür ehli şefaata nail olmayacak. Anlatabildik mi? Aynen şöyle yani bizim bir kimliğimiz var. Öğretmeniz ve o okulun e, hademeleri tarafından, memurları tarafından, müdürü tarafından biliniyoruz. Geçiş hakkımız var. Ama onun dışında yetkili olmayanların geçme hakkı var mı yok. Şimdi şefaat'a nail olacak ve o şefatın izdiğine geçecek olanlar kimlerdir? Sadece tevhid ehlidir. Tevhid ehlinin dışında kafir, mücrim, bir kafir, bir münafık, bir müşrik geldiği zaman onların geçiş hakları asla olmayacaktır. Bilmem anlatabildim mi? Yani anlaşılmayan bir nokta yok herhalde değil mi? Evet. 5- Dünyada malın ve cavabın ne da ki, sakin ayından yer alınmak isteyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'tan başka idah olmadığını söylemelerden kadar insanlarla savaşmak da en Kim bu sözü söylerse, maddın ve zamanlar İslam'ın bir hakkını çiğnemesi dışında benden korunmuş olur. Artık bundan sonra hesabı Allah'a kalmıştır. Evet. Bu hadisimiz aynı şekilde Buhari'de ve Müslim'de geliyor. 5. şartımız kelime-i tevhid'i söyleyen kişi dünyada malını, canını, ırzını korur ve Müslümanlara haram eyler. Yani bir Müslüman kelime-i tevhid getirmişse bizim nezdimizde onun malı da haram, canı da haram, kanı da haram, ırzı da haram. Öyledir. Bu kelimeyi tevhid, bunu ne yapıyor? Haram kılıyor. Ancak bu kelimeyi tevhidi söylemez, münafıklardan, kafirlerden olursa İslam devleti olduğu zaman bunlarla savaşmak, değil mi? Canlarıyla, mallarıyla onlarla mücadele etmek, savaşmak bu ayrı bir hükümdür. Ama kim kelimeyi tevhidi söylerse Müslüman olduğunu beyan ettikten sonra onun canı da, malı da, kanı da haramdır. Saçının teline bile zarar verilmez. Bırakın bedensel zararı onun kalbini bile kırmak, rencide etmek bir Müslümana yakışmaz. İslam ahlakı bize bunu öğretir. Nitekim Peygamberimizin kendi yaşadığı döneminde bir sahabenin kalbini bile kırmış değildir. Bırakın fiziksel olarak ona bir darp veya herhangi bir tehditte bulunması hiçbir zaman yaşanmamıştır. O yüzden Müslümanların kendi aralarında hukuklarını iyi korumaları lazım. Tehdit etmek, Korkutmak, baskı oluşturmak, tehditle veya bir takım şeylerle onlara sıkıntılar vermek bunlar asla İslam ahlakında olmayan şeylerdir. Hele Müslüman canlarına kıymak, patlatmak, bombalamak bunların hiçbir İslam'la alakası yoktur. Müslümanın Müslüman üzerindeki hukuklarından biri budur. Ama cihat beldeleri ayrıdır. Müslümanlar cihat beldelerinde yapabileceğini, oradaki alimlerle, emirlerle istişare ederek karar alırlar. Ama İslam beldelerinde böyle bir hakları kesinlikle yoktur kardeşlerim. Şimdi hadis zaten bize bunu öğretiyor. Allah, Allah'tan başka ilah olmadığını söylemelerine kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. Yani Peygamber diyor ki ben İslam'ı tebliğ etmekle, kelime-i tevhidi söyletmekle emrolundum. Ve bunun yolunda savaşmakla emrolundum. Ve bu kelimeyi söyleyinceye kadar da insanlarla savaşır, mücadele ederim. Peki bu kelimeyi tevhid o zaman bize neyi emrediyormuş demek ki mücadele etmeyin. Kelime-i tevhid uğrunda mücadele etmenin zorunluluğunu, gerekliliğini kavruyoruz. Peki bunu söylerlerse ne olur? Bunu söyledikleri takdirde Allah canımızı, malımızı haram kılıyor. Kelime-i tevhidin bakın bize öğrettiği ve yüklediği sorumluluk. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Evet. Biz e, derse devam edelim. Dersten sonra inşallah tanışırız. O halde bu beşinci maddemizde açık bir şekilde öğrendik. Kelime-i Tevhid dünya malını ve aynı şekilde canını ve kanını haram kırıyor. Müslümanı Müslümana canını, malını, kanını haram kıldığını öğrenmiş olduk. Nitekim hadis de bize bunu öğretiyor. Şu ana kadar o halde toplam bakın beş tane maddeye değindik. Yani kelime-i tevhidin faziletine dair Kürşat Hocam. Birincisi kelime-i tevhidi söylediğimiz takdirde cennete gidiyoruz. İkincisi cennete gittiğimiz gibi cehennem azabından da kurtuluyoruz. Ama günahımız olur da ne olursak cehennemin azabından ebedi kurtuluş şu. Yine seç, Allah subhanahu wa ta'ala isterse bizi azaplandırır sonra cennetine koyar. Üçüncü madde cehennemden çıkmaya vesile oluyor mu? Kelime-i tevhid oluyor. Dördüncü madde evet dördüncü maddemiz Şefaat. Resulullah aleyhisselatü vesselamın şefaatine nail oluyoruz. Beşinci maddemiz dünyada malımızın, canımızın kanımızın haram olduğunu ortaya koyuyor, tespit ediyor. Şimdi geldik son madde, altıncı madde. Evet. Altı. Dünyada veya ahirette güvende olmak. Nitekim Allah-u şöyle buyurmuştur. İnanıp da imanlarına herhangi bir zulüm, şirk baştırmayanlar var ya, işte güven onlarındır. Ve onlar doğru yollanlardır. Evet. Şimdi burada da dünyada ve ahirette güvende olmak. Ne demek? Eğer ben kelimeyi tevhidi söylersem dünyada hidayet ehli oluyorum. Tevhid üzere olduğum için güvendeyim, güvendeyim, huzur içindeyim, sükunet içindeyim. Bu kelimeyi tevhid ahirette de benim cennete gitmeme vesile oluyor. Allah indinde onun rızasını kazanmama bir vesile oluyor. Bakın Kur'an'da buna dair açık bir delil var. الذين آمنوا ولم يلبسوا بإيمانهم ظلما الله ayette diyor. Ellezine amenu ve lem yelbesu imanihim zulmen. Allah ayette diyor. Ellezine amenu ve lem yelbesu imanihim bizulmen. İmanihim bizulmen. İman edenlere gelince, o imanlarına zulüm bulaştırmayanlara gelince Allah Subhanahu ve Taala onlara bakın vaat ediyor. Ulaike lahumul emnu ve hum muhtedun. Onlar emniyet içinde ve güvendedir. Peki bu imanlarına zulüm bulaştırmayanlar kim? Allah diyor ki Hasan hocam imanlarına zulüm bulaştırmayanlara gelince onlar güven içinde, emniyet içinde. Yani ayette imana zulüm bulaştırmamak diye bir kelime geliyor. Kavram anlam var. Acaba nedir? Bizim şu an sorduğumuz gibi sahabede soruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ya Resulallah burada imana zulüm bulaştırmak ne demek? Bizim bildiğimiz zulüm haksızlıkta bulunmak. İmana haksızlıkta bulunmak, zulümde bulunmak ne demek? Yani biz bunu anlayamadık, kavrayamadık diyorlar. Allah Resulü diyor ki o sizin dediğiniz anlamdaki bir zulüm değil. Bundan maksat imana şirk bulaştırmaktır. Tevhide şirk bulaştırmaktır. Hani Lokman Aleyhisselam'ın söylediği bir söz var. İnne şirkele zulmün azim şüpheski şirk en büyük zulümdür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Sözünden sonra Kur'an'dan delil getirdi. Önce kendi kelamıyla değil mi? Bakın orada şirk olduğunu beyan etti. Sonra da ne yaptı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Kur'an'dan bir delil getirdi. Peki buradaki Allah Resulü'nün nebevi metodu, nebevi ahlakında ne görüyoruz? Demek ki o konuda Peygamber'in sözü hükkattı ki sahabi o sözü kabul etti. Peygamber kalplerini de mutmain etmek için Kur'an'dan bir delil getirdi. Şimdi Kur'an'da her söz olmadığı zaman biz nebevi bir söze itibar etmeyecek miyiz? Demin size bir örnek vermiştim değil mi? Yani Kur'an'da bulamadık ama Peygamber'de bulduk. Mesela zekatlar vereceğiz. Neyden vereceğiz? Kaçta kaç vereceğiz değil mi? Davarların diyelim ki büyük başların, küçük başların kaç adetinde biz zekat vereceğiz? Kur'an bize bunları detaylı olarak vermiyor. Veya biz hacca gittik. Hacçın rükünleri nelerdir Ahmet Hocam? Kur'an diyor ki haç yapın değil mi? Hacça gidin. Ama biz haccın rükünlerini, vaciplerini, sünnetlerini nasıl öğreneceğiz? Pratik olarak bize haccı öğreten bir peygamber varken şunu mu diyeceğiz? Ey Allah'ın nebisi sen bir postacıydın, geldin, vahyi bindirdin. Hacça gitmemiz gerektiğini söyledin. Baş üstüne kabul ediyoruz. Ama haccı biz... Senin yaptığın modelde örneklikte olduğu gibi yapmak diye bir zorunluluk hissetmiyoruz. Biz kafamıza göre bir haç farizasını yerine getirebiliriz. Böyle bir hakkımız vardır diyebilir miyiz? Peygamberimizin o zaman gelme hikmeti nedir? Sünnetine uyma zorunluluğu nedir? Atiullaha ve atiurrasule ve minkum. Ey iman edenler Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Allah burada Peygamber'e itaattan haber veriyor. Nedir buradaki itaat? Allah'tan vahiy olarak aldığını ümmetine bildirdiği tüm haberlerde itaat etmek, doğrulamak. Peygamber haccı nasıl yaptı? Erkanlarıyla, rükümleriyle onları yerine getirmek ve Peygamber'e uymaktır. Allah Resulü, خُذُ مَنَاسِكَكُمْ عَنِّي İbadetlerinizi benden alın diyor. Peygamber emrediyor. Biz diyoruz ki ya Resulallah sen şu an bize emrettin ama Kur'an'da senin haçla alakalı yaptığın ibadeti bulamadık. O yüzden sen ne kadar söylesen de biz sana uymayacağız dese bu nasıl bir peygambere tavır koymaktır? Bu nasıl bir tavırdı ben size sorayım. Evet. Kur'an'da biz haçın bütün hükümlerini okuyup bulamıyoruz. Namaz kılma şekillerimizle alakalı bütün detayları Kur'an'da bulamıyoruz Ömer Hocam. Biz Peygamber'e böyle bir söz söyleme hakkımız var mı? Bizim. Evet. Var mı? Yok mu? <gülüyor> Ama söylüyorlar. Peygamber diyorlar bu konuda bizim için e, hüccet değildir. Peygamber diyorlar o dönem Medine'de yaşanan geleneksel siyasal yapının zorunluluğu gereği bir takım beşeri davranışlarda bulundu. Ee, diyelim ki İbrahim'in gününden beri haccedenler vardı. Hatta müşrikler bile hacc ediyordu. Dolayısıyla Peygamber de öyle hacca hacc etti. Öyle bir ibadet yaptı. Ona uymak zorunluluğumuz yoktur diyorlar. Sakal uzatma zorunluluğumuz yoktur diyorlar. Yani bunu inkar ederek söylüyorlar. Onun sünnetlerine uymak zorunluluğumuz yok. Ancak biz onun Sözlerinden hangisine uyabiliriz? Kur'an'da haber verdiği, Kur'an'da bize bildirdiği, Kur'an'la alakalı getirdiklerini uyarız. Ya Subhanallah kardeşler, tarihte böylesine bir sapık anlayış bu kadar türememişti. Yani Allah'ın Resulü ile ümmetin arasında büyük bir perde koyuyorlar. Subhanallah çok yanlış bir şey yani adeta bunu nasıl görüyorlar Hani bizim şu an biliyorsunuz yollarımız var bu yolların önünde neler var elektrik trafik kuralları değil mi Işıkları var kırmızıda durmamız gerekir yeşilde geçmemiz gerekir değil mi bu kurallara biz toplumun bize empozesi olduğu için toplumun bize koyduğu kurallar olduğu için uymak zorundayız Allah mı bunlar emretti Allah emretmedi Dolayısıyla diyorlar ki aynen bu örnekte geldiği gibi. Biz diyor şu an bu trafik ışıklarına kurallarına uyuyorsak bize Allah emretmediği için uyuyoruz. Ama Allah emretseydi uyarız. Yani diyorlar ki biz Peygamberden gelen diyor bir emri Allah'ın emri olduğu zaman, Kur'an'ın bir emri olduğu zaman alırız. Onun dışında alma hakkımız yetkimiz yoktur. Peygamber'e sadece bu anlamda itaat olunur. Rabbinden getirdiği Kur'an'la itaat olunur. Ama onun dışında bir itaatımız ona uymamız, sözünü dinlememiz sünnetleri denilen onlara göre uydurmalara itaat etmemiz mümkün değildir diyorlar. O halde bütün bunlar kardeşlerin başlı başına büyük bir batıldır. Şimdi gelelim izin verirseniz alıştırmalar bölümüne bu alıştırmaları çözelim. Evet Mahmud hocam Uluhiyet Tevhidini tarif ediniz. Birinci sorumuz açıklayacağız Evet. <gülüyor> Allah buyurun. Evet. Bir, bu yapacağı dua, korku, ümit, sevgi, namaz, taç, Evet. Bir, bir sadece Allah şey. Evet. Yani o zaman uluhiyet tevhid Allah'ı ibadette billemek. Bir başka tabirle Allah'ı fiillerinde billemek. Rububiyet neydi? Kulu fiillerinde birlemek değil mi? Kulun fiillerinde birlemesi. Doğru mu? Evet. Allah'ın Allah fiillerinde birlemesi var. Rububiyet Kulun fiillerinde Allah'ın uluhiyet var. Evet. Mesela biz uluhiyet tevhidinde bir örnek verelim. Hangi ibadet yapmalıyız ki o ibadeti Allah'a yapmış olalım. Uluhiyet tevhidini gerçekleştirmiş olalım. Duamızı Allah'a yapacağız. Başka? Namaz, Namaz kılmamız. Kurban kesmemiz. Güzel. Tavaf. Tevekkül. Tavafın hikmeti derken yani şu. Kabe'nin etrafında Allah'ın biz emrettiği gibi Peygamberin de sünnetiyle yaptığı bir şekilde tavaf etmek, dönmek onun çevresinin etrafında tavaf etmek yani bunu Allah ve Resul'e emretti şimdi bazı ibadetlerde hikmet arama yanlış yollara götürür şimdi ibadetler tevkifidir yani nedir ibadet tevkifi derken kitabın sünnetin bildirdiği gibidir, ya mesela ben namaz kılıyorum ellerimi buraya bağladım ya niye buraya bağladım ki hikmeti ne Niye rukuya gittim, niye secdeye gittim, niye bu duayı okudum? Yani tüm ibadetlerde bir niye sorusu ve onun hikmet arayışı e, cevaplarımızı getiremediği zaman bize Allah korusun o ibadetten soğutabilir. Biz burada şunu anlayacağız. Evet Allah ve Resulü ibadetleri belirlemiştir. Bize kul olarak düşen, bildiğimiz anlamını kavradığımız hikmetini bize bildirdiği şeyleri doğrulamak ve onları yapmak. Ama hikmetini bilmiyorsak da tasdik edip ne yapacağız? Amel edeceğiz. Güzel. Başka? Uluhiyet tevhidine örnek verebileceğimiz son olarak. Adak, secde, ruku, kıyam. Evet. Tevekkül değil mi? Allah'tan yardım isteme. İsteaze, raca, umut var olmak. Güzel. Korkmak. Korkma. Sevgi, evet. Bütün bunlar yani kalk ibadettir. Bunların hepsini Allah Subhanahu ve taala'ya yapmak gerekiyor. Güzel. Cinlerin ve insanların yaratılmasının hikmeti nedir? İkinci sorumuz burada. Kitabımızla ilgili. Cinler ve insanların yaratılma hikmeti nedir? Evet. Kulluk etmek. Yani ibadet etmek. Değil mi? Bir tane uydurma bir hadis var arkadaşlar. Yeri geldiği için belki şey yapalım. Hani şöyle geçiyor. Eflak hadisi diye bilmiyor ya. Lev lake lev Mâ khalaktun aflâk. Mâ khalaktun Ey Habibim sen olmasaydın bu alemleri yaratmazdın. Diyerek, önce hakikat-i Muhammed diyelim Muhammed Aleyhisselam yaratıldı. Daha sonra da Muhammed Aleyhisselam için Muhammed Aleyhisselam'ın hatırına bütün varlık yaratıldı. Şekilde bir udurma hadisi Bunun hiçbir metni yoktur arkadaşlar. Mesela Aliyyul Karim Rahman şey olsun başkaları olsun böyle hadis ehlinin hepsi diyor ki bunun bir metni yok kitaplarda dolaşıyor değişik yerlerde ama böyle ama bunu filanca Ravi rivayet etti filanca e, hadis e, alim bunu yazdı kitap böyle bir şey yok ama ne kadar duyuyorsunuz değil mi? Şey uzun biter seferinde senin yüzünsün metni yaratıcı sen olmasaydın alimleri yaratmazdım evet bu o, bu uydu matir hadisler o işte yani. Yani öyle bir uydurma ki gerçekten şeyi yok. Hiçbir metni yok. Araya bulamıyorum. Nerede geçiyor? Nereden gelmiş Bulabiliyor. Bulabiliyor. Metni uydurma kitapları beyan eden hadis kitaplarında buluyor metni. Böyle, yani, <gülüyor> uydurma. Esteri çoklayan kitaplarda olabilir. Evet. Şey öyle. Öyleyse Allah Celle Celalühü kitabında niye yarattığını hocam söylediği gibi söylüyor. Evet. Beyan i̇nsanları, cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler, ibadet etsinler diye yarattık. Yani uluhiyet tevhidini gerçekleştirelim diye Allah Celle bizi bunun için yaratmış. Yani o zaman "Weme mehalaktul cinne vel insa illa li ibudun zariyat 16 ben cinlere ve insanlar ancak bana kulluk etsinler diye yarattım ayeti. Başlı başına bu hani ben alemleri Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın yüzü suyu hürmetine yarattımla tezatlaşıyor. Çelişki var burada. Başlı başına bir hadis daha var. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir? Kulların ona ibadet etmeleri. Yani bu hadis bile ibadet etmek için yaratıldığımızın açık delilidir. O halde Kur'an ve sünnetten gelen deliller bu hadisin metnini de anlamını da çürütüyor. Üstelik bu hadisin senedi bile yok yani. Uydurma hocamın dediği gibi. Şimdi uydurma rivayetler çok. Yani biz o yüzden hadisler arasında titiziz, temiz yapıyoruz. Filan hadis sahihtir filan hadis sahih hasendir filan hadis zayıftır Hasanlarla, sahihlerle amel edilir ama zayıflarla amel edilmez hele khassatan akide bölümünde zayıf hadis asla hüccet değildir amelde bile de hüccet değildir ibadetlerde bile de hüccet değildir zayıf bir hadis kaldı ki uydurma bir hadisi böyle iddia etmek doğru değil bu konuda devamı olan hocam bu anlayışın devamı olan bir başka uydurma hadis var evet onu o da mesela çok toplumda duyarsanız bunu e, o da şu Adem Aleyhisselam hata etti. Cennetten çıkartıldı ya. Yani cennetten çıkışına sebebi olan o hatayı yaptığında yani Rabbine tevbe etti, tevbesini kabul etmedi Allah Sonra e, ne yaptı? Öyle bir söz söyledi ki Adem Aleyhisselam. Allah Celle onu affetti yani, maaşladı. E, şöyle bir söz söyledi. E, yani e, ya Rabbi beni Muhammed Aleyhisselam'ın yüzü suyu hürmetine. Onun hadını, onun için sende bağışlanma diliyorum. Beni bağışla. Şeklinde söyledi diyor. Ondan sonra sordu. Ey Muhammed sen nereden bilirsin ki? Yani nereden biliyorsun Muhammed? Hani Muhammed Aleyhisselam şey ya yani e, yaratılmamış. Daha yaratılmamış. Ya. E, o diyor ki ben cennetin kapısına baktım ve onun kapısının üzerinde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah gördüm. Onu görünce dedim ki Allah subhanahu wa ala ancak çok değer verdiği birinin adını böyle isminin yanına yazar, onun için böyle istedim diyor. Bu da yine aynı şekilde uydurma bir hadisi arkadaşlar. Yine Kur'an'a aykırı. Adem Aleyhisselam'ın duası nasıl hocam? Yani Rabbena, Zalemne, Enfusene, Elmnemte, <gülüyor> Hamlene, Lennekunenne minal khâsirine. <gülüyor> Rabbimiz biz nefsimize zulmettik, eğer Sen bizi bağışlamaz ve merhamet etmezsen biz kaybedermeden olacağız. Yani O'nun nasıl dua ettiği belli. Yani ve fetelekkâe demedi. Yani bir de Adem'e onu öğretti, Allah Celle Adem'e öğretti, öğretti, o öğrettiği dua işte bu. Kuran'da geçiyor ve bununla Allah Celle Celaluhu'dur ya. Tevbe etti, Allah Celle de onu kabul etti. Bunu artık o kadar geliştirmişler ki, diyor ki, daha diyor, daha başka sözlerdir. Cibril Aleyhisselamın sordu işte, Muhammed Aleyhisselam, ilk önce kim yaratıldı ya Rasulallah? Diyor ki, daha ben diyor daha diyoruz, şeyler yokken, kainat yokken, melekler yokken, Adem aleyhisselam yokken, binlerce yıl önce, ben var edemiyor. Hepsi uydurma bunların, böyle dizilmiş yani. Bu şeyin erhalde, bunlar Kur'an'a aykırı şey Yani e, Bir de zaten, Kur'an'a aykırı olan bir hadis zaten, şey değil, sahih değil, yani böyle bir şeyimiz yok. Yani, Kur'an'la sünnen birbirine çalışan değil, birbirlerini bütünleyen şeyler, Uydurma hadisler, bilmem neler falan onlar ayıklamıştır. Evet burada bir şey yapalım, düzeltme yapalım. Hani Kur'an'a aykırı hadisler sahip bile olsa biz onları almayız anlayışı ama doğru bir anlayış değil. Zaten sen onu savunanlardan değilsin. Bunu ben biliyorum. Ancak burayı yeniden bir detaylandırmamız gerekiyor. Kur'an'da öyle şeyler var ki mesela örneğin biz o denillerimizi Kur'an'da bulamıyoruz. Demin aslında söyledik namaz olsun, oruc olsun, zekatla alakalı meseleler olsun. Biz bu ibadetlerimizi, sahih hadislerimizi Kur'an'da bulamıyoruz. Ve bunlar sahih hadis. Peki bu sahih hadisler, bu ibadetlerle alakalı sahih hadisler Kur'an'da yoksa çelişiyor mu Kur'an'la o zaman? Yani yanlış anlaşılmasın bura. Burayı yeniden düzeltelim, taslih edelim. Bize Kur'an'dan sonra verilen ikinci temel kaynak nedir? Sahih hadisler, hasen hadisler veya mütevatir hadisler dediğimiz, yani sünnettir. Anlatabildik mi? Buranın altını çizmemiz lazım. Güzel. Üçüncü e, sorumuz, La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur. Sözünün manasını doğru olarak veren, şıkkı işaretleyin. Hani hocam, hep siz test ya yapıyorsunuz çocukları. Şimdi de sizi test yapıyorlar burada. Evet. Aşağıda gelen seçeneklerin hangisi doğrudur? Üniversite sorusu. Evet. O Evet Hasan hocam. Değil, değil, <gülüyor> A, A, Allah'tan başka mabut yoktur. D. Allah'tan başka yaratan, rızık veren, bilikten ve yoktur. C. Allah'tan başka hakim yoktur. D. Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilen mabut yoktur. Aa D, D şıkkı mı diyoruz? <gülüyor> evet. De diyenler parmak kaldır. <gülüyor> Şimdi peki, peki. Şimdi burada mesela yani Allah'tan başka mabut yoktur, hakikaten doğru. Evet, o da doğru olabilir. Allah'tan başka mabut yoktur. Şimdi ona geleceğim. <gülüyor> evet, Allah'tan başka yaratan, rızık veren, delilton ve öldüren yoktur. Mana doğru. Allah'tan başka hakim yoktur. O da doğru. Ama bizim kelime-i tevhidle alakalı doğru olan cevabımız Allah'tan başka başka hakkıyla ibadet edilen mabut yoktur. Buradaki hakkıyla tabirinden maksat nedir? Yeryüzünde insanların mabut olarak taptıkları çok varlıklar var. Yani insanlar çeşitli tanrılar üretmişler ve onlara tapar hale gelmiş. Kimisi taşlara, güneşe, aya, geceye, kadına, spora, futbola, cimbama, buna benzer e, takımlara yalvarır, yakarırcasına tapıyorlar. Hani ibadet edercesine onları böyle putlaştırıyorlar. Evet. Paraya tapıyor. Şimdi ama hakkıyla mabut hakkıyla övünmeye, sevinmeye layık olan Allah'tır. O yüzden o yüzden şıkkımız doğruydu. Şimdi geldik dördüncü sorumuz hemen. La ilahe illallahın esasları nelerdir? Evet <gülüyor> Esasları Evet Evet Evet. Birisi ispat Birisi de nefi Evet La ilahe Dedik nefi ettik Yeryüzünde olan bütün iddia edilen mabutların Hepsini reddettik ve sonra illallah dedik, illa ispat ettik. Hani bir örnek vermiştik, değil mi? Evet. İlla Allah. Evet. Muhammed'den başka ayakta, sınıfta kimse yoktur. Yani ayakta olan kimdir sadece? Muhammed. Muhammed'in dışındaki bütün öğrencilerin ayakta olduğunu nefiyettir. Hani biz de Türkçe'de öyle deriz. Muhammed'den başka kimse ayakta değildir. Yani bütün Muhammed'in dışındakiler ayakta değil illa, illa dedim yani kimdir o zaman ayakta olan Muhammed'dir. La ilahe illallah da böyle. Allah'tan başka hak mabut ilah yoktu. Beşinci madde la ilahe illallah'ın şartlarını delilleriyle yazın. Delillerini yazmaya gerek yok. Onları inşallah zaten okuyoruz. Hocam neydi senin o açılımın Allah'ın izniyle? Güzel. Bu alt, yedi maddeyi hocam rumuzlandırmış. Altıncı sorumuz, La ilahe illallah'ın faydalarından biri de dünya ve ahirette güvende olmaktır. Bunun delilini yazınız. E, zaten okumuştuk, delilini yazmaya da gerek yok. Hangi ayetti? Hani bu imanlarına zulüm bulaştırmayanlara gelince, onlar dünya ve ahirette güven ve hidayet üzeredir. Ayeti kerimesiyle en am kaçtı Kürşat hocam? 82. Güzel. Şimdi bu günlük akideyi böylece burada bitirelim. İzin verirseniz bir soru da şeyden alalım. Fıkıhtan alalım. Allah'ın izniyle değinelim. Evet. Sorularımız var mı sizde şu an? Evet şimdi şeyde kalmıştık. 27. soruda. 27. soruyu kim okumak ister? Ahmet hocam sen de fıkıhtan maşallah gidiyorsun genelde. Bugün beden, dili hocam değişti bak herkes e, değişik. şeyi şey değiştirdiniz. <gülüyor> Stüdyoya döndü burası. Almıyor bari. Evet. Yok almıyor. Doğru. Evet. 27. soru. Kişinin iç çamaşırlarında bulunan ıslaklık necis Tabi buradaki iç çamaşırda bulunan ıslaklıktan maksat acaba mezi midir, vedi midir, meni midir? Hani bu ıslaklık bu boyuttadır. Yoksa buradaki ıslaklık diyelim ki ben eminim su değdi. Yani bunu tartışmaya açmanın bir mantığı yok. Bizim bu sorudaki amacımız nedir? Bu ıslaklık nedir? Yani mezi mi, vedi mi, meni mi? Acaba bunlar olursa böyle bir ıslaklık bana neyi öğretir? Hangi hükmü verir? Buna değinelim. Erkeğin iç çamaşırlarında görülen ıslaklık mezi ve vedi, vedi. ise... Bu durumda cinsel üzübü yıkanır ve abdest alınır. Önceden, önceden söylemiştik. Mezi var. Mezi. Vedi. Meni. Meni biliyoruz. Meni insanın cinsel birleşme ile beraber kendisinden gelen bir sıvıdır. Vedi. Vedi ise bir soğuktan, ağırdan, yükten, zorlamadan dolayı insandan gelen sıvıdır ve necistir. Mezi ise... Cinsel birleşme öncesi insandan gelen kolaylaştırıcı sıvı diyebiliriz. Yani böyle bir kolaylaştırıcı bir sıvı diyebiliriz. Peki bu mezi de necis midir? Necistir. Nitekim e, Miktat bin Esfet gelmiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sormuştu. Ali bin Ebi Talip bunu sormak istiyordu daha ya ediniyordu. Kayınpederine bu soruyu sormaya ve Miktat aracılığıyla sordurmuştu. Mezinin ve dinin necis olduğunu ve zekerini, cinsel uzvunun yıkanması gerektiğini Peygamber söylemişti. Biz burada geçen haftalarda bunun üzerinde durmuştuk hatırlarsanız. Durduk muydu? Yoksa başka yerde durduk da burada yani öğlen hatırlıyoruz. Durduk Ama geçen hafta değil de daha önceki. Çok önceki. Tabi geçen haftalarda derken daha önceki haftalar. Güzel. Meni ise demiştik ki necis değildir, temizdir. Çünkü bu masum bir söz değil. Meni konusunda ihtilaflar büyüktür. Görüşler zaten geçen derslerimizde de üzerinde durdu. Peki devam edelim. Evet. Çilen meni gelmedikçe kusur gerek gerekmez. Burada bir diğer e, önemli bir ince noktanın üzerinde duralım. Mesela bir insan e, iç çamaşırında hiçbir şey yokken e, eşeyle oynanması esnasında bir sıvı hissetti. O sıvı hangi sıvıdır? Mezi, mezi. <gülüyor> Güzel. peki mezi iç çamaşırına değdi bu durumda necis olduğundan dolayı iç çamaşırı kirlenmiş midir kirlenmemiş midir kirlenmek derken necaset şer'i anlamda kirlenmek necaset diyorum evet necaset bulaşmıştır diyelim hem daha şer'i kavramları hafızları doğru kullanmış olalım değil mi Ömer hocam eğer meni zaten e, mezii de içinde var edim mi? Evet. O zaman e, meni şeyse e, evet. temizse mezi de temizdir. Ama şu an ondan meni gelmemiş. Oynaşma esnasında kendisinde mezi geldi. Bu durumda iç çamaşırında necis midir, değil midir? E, akıldan hareket etseydim ben derdim şey Necis değil Ama da te çarşın, <gülüyor> burada ne Tabii, şimdi necis olduğundan dolayı onun da ne yapılması lazım? Yıkanması lazım. Mezi ve vediden dolayı da Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam zekerini yıka neden dolayı yıka diyor o zaman? Necaset olduğundan dolayı. Allah Resulü hiç temiz olan bir şeyi yıka mı? mi? Akıl da bunu doğrulamaz. Şer'i kuralda zaten Peygamberimin koyduğu hudut, yargı da budur. Bu halde burada anlaşılması gereken noktanın üzerinde durdu. Kişiden meni gelmedikçe gusül gerekmez. Demek ki gusül neyden gerekli kılıyor? Olunuyor. Meniden. Meniden dolayı. Mezi vedi abdest bozar. Abdest alırız ama meni geldiği zaman gusül gerekiyor. Evet. Meni iç çamaşığa bulaşmış ve kurmuşsa elle ovalanır, yaşta yıkanır. Zaman zaman kadında bu ustaklık çok olur. Kadında olan bu ıslaklık meni olmadıkça temiz hükmündedir. Zira Resulullah zevcelerine bu durum, durumlarda yıkamalarını emretmemiştir. İki yoldan gelen her sıvı vecistir. Hükmü masum, masum bir söz değildir. Zira bu söz üzerinde sabit, sabit bir icma yoktur. Kadından gelen hastalık kanı abdest bozmadığı da sabittir. Hastalık kanının da ki İki yoldan, birinden geldiğinde şüphe yok. Evet. Şimdi diyorlar ya, iki yoldan, sebileğinden gelen necistir. İki yoldan. İşte bir yol nedir? İnsanın cinsel uzvundan gelen. Her sıvı necistir. Şimdi bu masum bir söz değil. Yani insanın kendi cinsel uzvundan gelen bir sıvı. Mezi ve vedi. Biz evet vediğinin ve mezinin necis olduğunu öğrendik. Ama meni de aynı şekilde oradan geldiği için necistir demek mümkün değil. Aynı inekten, affedersiniz değil mi? Memesinden değil mi? Süt de geliyor aynı şekilde değil mi? Ne de geliyor? Necaset de gelebiliyor. Yani biz burada o zaman bu akli delili örnek verebiliriz. Aynı şekilde şer'i Kur'an da bize bunu öğretiyor. Açık bir delil yok. Meninin ille necis olduğuna dair bir açık delil yok. Alimler kendi aralarında açık delil olmadığı için ihtilaf etmişlerdir. Meni temizdir. Bir de aynı şekilde kadından gelen kan da, kan da namaz esnasında necis hükmünde değildir. Yani biz biliyoruz ki istahaza kanı vardır değil mi? İstahaza kanı kadın namaz kıldığı bir esnada kendisinden gelse bile namazına devam ediyor. Biz daha önce üzerinde durduk kan necis değildir dedik değil mi? Bu bu delildir aslında. Kan eğer necis olsaydı peygamber kadın hastalıkları yaşayan bir kadına namaz kılarken o istihaza kanından dolayı ne yapardı? Hem abdestin bozuluyor hem necistir. O zaman bu hüküm ortaya konulurdu. Şimdi o halde istihaza kanı dediğimiz kadının hayzın dışında nifasın dışında gelen üçüncü kanıdır. Biz biliyoruz ki hayz kanı Belli günlerde gelir. Bu tamam. Bunda ittifak ettik değil mi? Bir de ne kanı vardı? Nifas kanı. Doğumdan sonra 40 gün boyunca kadından gelen doğusalık kanı. Ama bir de üçüncü kan vardır ki istahaza kanı dediğimiz o da nedir? Kadından hastalık kanı. Bir sebepten dolayı kadından kadın hastalıklarından dolayı kan geliyor. Böyle bir kandan dolayı ne yapacak? Namaz kılmayacak mı? Kılacak. Ama her defasında abdest alacak. Özürlüdür. Ve her namaz öncesinde abdest alacak, namaza duracak. Peki namaz esnasında kendisinden kan gelmiyor mu? Geliyor. Buna rağmen nasıl namaza devam ediyor? O halde biz burada anlayacağımız Allah'ın Resulü'nün koyduğu bu hudutta ona ittiba edeceğiz. Necis olmadığını da öğreniyoruz. Necis olmadığını da öğreniyoruz. Güzel. Buna dair delilimiz. şey söyleyeyim hocam? O borsal kan gündeyi geçiyor Sınırlı değil. Yani o kan ne zaman... Bir temizlenir. Biterse yani, Kaide gereği öyledir. 6, 60, 60 sınır koyan var. Evet. Sayı sınırlamasına dair sahih bir delil yok. Ama mezheplerin görüşleri farklı farklı. Burada asıl olan kadının ne kadar müddet içinde bittiğine bakmak gerekir. 30 günde olur, 35 olur, 40 olur. Hatta 40'ı geçtiğini düşün. Yani 40 sınırını koymak dahi deninle sabit değil. Bazen kadınlar şeyi de karıştırıyor hocam. Hani doğusalık kanı Doğumdan sonra belli bir gün kesilmiştir belki ama Belki başka bir rahatsızlıktan dolayı istihaze kanı geliyor Dikkatsiz olmayan bir kadın Belki de lohusallık kanı zannediyor onu yani Bu şekilde zannediyor olabilir evet. İkisi ayrı Yani kadın dikkatli bir şekilde doğru takip edecek Çünkü bu normalde yani bir Kadın hmm. e, katı hmm. bakarsa O kanın lohusallık kanı mı istihaze kanı mı hmm. Hayız kanı mı nem mi mu hmm. Kadın kendisi normalde dikkatle bakabilir ama hmm. Yani onun alametleri var, o kanların belli bir renkleri var, kokuları var e, ve kadın deneyimleriyle, tecrübeleriyle onu biliyor. İstaza kanı normal bizim kanımız gibi. Hani normal bir elimiz kanadığında, burnumuz kanadığındaki o renk tonu e, aynı o şekilde bir istaza kanıdır. Ama diyelim ki hayız kanı daha farklı, koyu renktir, kokusu ağırdır kadın onları o vasıflarıyla çok iyi tanır ve bilir. Uzmanı olduğu müddetçe bunları öğrenebilir. Birinci delilimiz. Ayşe annemiz Resulullah'ın elbisesindeki meni kuru olduğu zaman ovar, Yaş olduğu zaman yıkar mı? Darak avane ve Evet. Üzerinde durmuştu. Kuru olduğu zaman çitileme. Yaş olduğu zaman meni ne yapıyordu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Yıkattırıyordu. Yıkattırıyordu. Veya Ayşe annemiz yıkıyordu. Güzel. İkinci delil İkinci Değil. Hı hı. Bir kimse Ayşe'nin yanına indi. Elbisesini yıkamaya başladı. Bu zatı Ayşe şöyle dedi. Eğer o meniyi yani onu gördün ise sadece yerini yıkaman yeterli gelir. Şayet görmediysen onun etrafını ıslatırsın. Ben kendim onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elbisesinden ovalayıp sürttüğümü biliyorum. Sonra kendisi bu elbise içinde namaz kıldı. Evet. Yani gördüğümüz zaman meni ne yapacağız? O zaman ıslaksa yıkayacağız. Kuruysa da çitileceğiz ve onu bu şekilde temizlemiş olacağız. Nitekim Ayşe annemiz bunu yapıyordu. Sahabelerden birine de bunu öğütlüyordu. Yani yıkayan birini gördüğü zaman ona diyordu ki ıslaksa onu yıka. Eğer kuruysa da onu ne yap? Çitile. Sünnet budur. Yani Ezra burada meni, olmuş. evet. Meni meni necissaydı Peygamber Aleyhissalatu vesselam o çitilemeyi ne yapardı? Men ederdi. Çitilemek yani bu şekilde sürterek ne yapmak? Hani bir toprak olduğunda onu çitiliyoruz, gideriyoruz. Aynen o de o şekilde giderebiliyoruz. Meşrudur. Devam edelim. Üçüncü denir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mezi hakkında soru sorulunca cinsel uzvunu yıkar ve abdest aldır buyurmuştur. Buhari, Müslim. Evet. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselama mezi sorulduğunda cinsel uzvunu yıkar ve abdest alır buyurmuştur. Miktat bin de bunu böyle dedi. Demin söyledik. Yani mezi o zaman necistir. Necasetten dolayı da Peygamber ve Vesselam hem abdesti bozduğu için zekerini yıka ve abdest al demiştir. Güzel. Dördüncü deli İbni Abbas meni guslu gerektiren ve değil ve mezi durumunda zekerini yıka namaz abdesti gibi abdest al ve hakik evdâv, evdâni, sahib evet yani meni İbn Abbas'ın bize verdiği habere göre meni burada guslu gerektirir. Ki Allah Resulü'nün başka hadisleri de var. Ama bizim üzerin, üzerinde durduğumuz ve, vedi ve mezi durumunda zekerini yıka, namaz abdesti gibi abdest al. Buradaki zekerden maksat cinsel uzvunu yıka. Tüm bu bize gelen bilgiler mezi, vedi'nin necis olduğunu, meninin de temiz olduğunu ispat eder. Yani aynı noktadan çıkan bu üç şeyin birbirlerinden farklı olduğunu da ortaya koyar. Birinde necaset, birinde ...temizlik olduğunu da ispat eder. Evet şimdi bugünlük... Ya, de, de e, ...meni... ...necid olsaydı insan yaradılmalı. Evet. evet. Tabi bu akli bir delil. Biz her şeyden önce şer'i bir delile burada itibar edeceğiz. Yani itibar edilen... ...burada kabul görmesi gereken... ...şer'i delil. Peygamber aleyhisselatü vesselamın... ...bize bu konuda öğrettiğidir. Ancak e, kesinlikle... ...akli delillerden de... ...makul delilden de uzak kalmamak lazım... Gerçekten güzel bir delil. Bu da insan necasetten mi yaratıldı? Yani biz necisten mi geldik? Bu tabi biraz cevap verildi verilmesi çok zor olan bir konu, değil mi? Burada kalalım mı? Yeterli. Çayımız içeriz inşallah. Devam ederiz. Subhanak Allahu Mebbebi Hamdi, Ashhadu an-na illa